Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu tayyibelerine, eline, ashabına, bütün peygamberani izam, evliyye-i kiram, Sıddı'l-Azam Efendimiz'den hepimize gelen adlar, bütün peygamberani izam, sevgili annelerimiz, kıymetli babalarımız, akraba ithali vukatımız, Müslüm, Müslüman dağlar başında kalan hakile yeksan olan bir Fatiha'ya muhtaç olan din kardeşlerimizin ruhuna. Üç iklas bir Fatiha. Müslüman. <gülüyor> Allahü Aalá, Allah mescidet Ya Rabbi, aalibilláhi minn shaitanir rajím. Bismilláhi r-Rahmáni r-Rahím. Fakrúni, al ve la tekrúon. Sıra Alazim. Bakana şu ayet 152, sayfa 24'te. Ustazımız da Siyaretine vardığımızda daima zikirden bahsettik. فَذْكُرُون۪ي اَذْكُرُكُمْ مَشْكُرُون۪ي وَلَا تَكْفُرُون۪ Efendimizden aldım bunu. <gülüyor> Sura-i Ahzap'ta da zikri kesir hakkında Ayet-i Celil'e var. <gülüyor> Sura-i Cuma'da da var.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 Allah'a fikir de zikir, zikir de zikir. <gülüyor> Ancak da dertlerimizin devası da, biiznillah zikirde. Kalem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zikrullah şifa'un kulü. Zikrullah kalbin şifası. Vücudumuzda bir muzdaet parçası var. O fesade gitti mi, bütün vücut fesade gider. Salih oldu mu, bütün vücut salih olur. Hadisi şerifi. O da bir muzdaet parçası olan kalp buyurdu Peygamberimiz. Kalbimiz salih mi, bütün vücut salih olur. Kalbi salih eden şey de zikrullah. Zikrullah, şifa, kulü, kalpteki hırsı, tamam kokulu, adavatı kini, huzur, riyayı, sümayı, hasetliği, kibiri, ne akla, varsa Zikrullah biiznillahü teala devam ederkene, ederkene, dilinle derkene, derkene kalbe ha, geçer. Kalp Allah, Allah demeye başladın mı? O bininen, iki bininen, üç binine doymaz. Ne kadarından doyar? Akşama kadar uykunun içinde da zikreder. Bir alıştırırsan kalbimi, gündüz akşama kadar. Hacı Esad Efendimiz bunu tefsir ederken, kıyamen zikredin. Ya taifleriniz çalışsın da diyen de olduğunuz halde Allah'a, zikretin üzerinde kana da otur kana da oturuhanada halen uyur kana da oturur kana öyle zikredin ve Kur'an'dan oturduğumuz yerde oturduğun yerden latiflerini dinleyince hep tıp tutturup her biri bir yandan çalışır bir diler. Bir alıştırırsan galin de çalışır, ruhun da çalışır, sırrın da çalışır, kafan da çalışır da çalışır, nefsimde çalışır, zikir kül olur, bütün vücutum her ağzası böyle sakır, sakır, sakır, sakır. İçerimiz kardeşimizin derecede görüştük, çok kalmış, faydalı olur. Bil, gemiklerin de kütür, kütür, kütür, kütür. Gemiklerin içine de giydik mi, zikreden Ev, fakat ister. <gülüyor> vakitte nefis bak tarif edilmek ister Biz de olmayınca il de olmaz zannetmeyelim Allah aşkına bunu Mehmet efendi bilir bizim Mehmet efendi derler buna takılavuz hafızın zamanında ustan hocamı büyük bir hoca ikna edemedi kalp zikretmezdi tabaizdi beslami neyin zamanında Efendimiz oturun dedi, İkvanlara getirin, onun yanında tarif edin, <gülüyor> kalbi de tarif edin, ruhu da tarif edin, sırrı da tarif edin, afa da tarif edin, mucize afa da tarif edin. Anlasın, yazık böyle kırık etmesin. Onu çocuklar bilsin. Biz de unmayan şeyi ilde ve yok demeyelim. İnan hazırlık dersi verdiğimiz adamlarda. ...peydah olabiliyor bazıları. Yani hazırlık dersi vermişler, daha şey vermemişim. Lakin hemen başlıyor kalbi zikre. Kalbimizle, üstazımızla... edep Risalesi de, bak yazakına diyor ki... ...zikrullaha devam edin. Zikrullah. Dilinizle derken, kalbinizle de diyor zannedin. ...ben kulağımın zanna ildindeyim, zannettim mi verilir, veririm o zikri oraya. Kulağınızla da zikri eşirin, kulağınız da dağılmasın etrafa, Allah'ın azamatını düşünerek Allah deyin. Efendimiz bu işe yeni bizi başlattı askere gidiyorum, deyiverli de, Değil, 30 seneye geçmiş vakit. E iyice bir kardeşimize isterse olsun duysunlar Süleyman Fakıl'a hafıza şu şekilde şu şerait ile çalışılacak diye tembih ettim gittim ve askere mektup yazıyor dediğiniz an kalbimiz açıldı Allah diyor yani tertibine ayet edersen olur yüzünden sürersen maksul iyi bitmez aktaracaksın üşleyeceksin, üşleyeceksin, tohumu at bakayım nasıl bitmez? Bi iznillahü teala. Rabıta, fenli gübresiyle de, gübrele de bağlı nasıl ekim boydan aşağı olurmuş? Hep bakımsızlığımızdan olur böyle şeyler. Yan yana bağları görüyor iyi gören, gübrelileri görenin yüzüne bak, yeteki cingıl çiti bitenlere bak. Hep bakımsızlığımızdan olur. İnanın, iyi bakarsak iyi mahsul veririz, iyi bakmazsak iyi mahsul gelmez. Atması benden, dövmesi senden olmaz bu iş. Derinliklerine inmek lazım, iznillah. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde, Estağfirullah, <gülüyor> Bismillah, فَذْكِرُونِ اَذْكِرُكُمْ اَشْكِرُونِ وَلَا تَكْفِرُونَ Size şimdi iki vazife vardır Allah. Sizin iki vazifeniz var kullarım, iyi dinliyorum. Birincisi, beni zikrediniz. Lâyıkıyla anınız. Ben de sizi bana layık bir anışla anayım. Ben de sizi anayım, inayetimi devam ettireyim. İnayetimi devam ettireyim. Evet. İkincisi, bana şükrediniz. Bana şükrediniz, nimetlerime karşı kalben, lisanan bedenen veya hepsiyle birden bana tazim ediniz, nimetlerimi yerine sarf ediniz, inkar ve isyanla ile tutrani nimet etmeyiniz. Unuttan ve nankör olmayınız. Nankör olmayınız. Sonra dizinize, gözünüze durur nimetler. Böyle nankör olmayın. Allah-u Teala'yı, envai zikirden, zikrin nevilerinden Allah, Allah, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, ne ile? Nevi zikrin çok. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Settar. Hangi ismiyle zikredersen et. Yalnız, üstazın ne dediyse onu zikret. Muhittin-i Arabi azratları bütün isimleri cem'iden Allah, Allah zikriyle zikirden beni diyor. Öyle olunca en zikirden hangisiyle zikrolunursa, bu da ona layık bir vec ile zikrini zikir ve yad edecektir. Allah'tan ulunu anacaktır. Allah Allah Allah bilhassa hacet kapıları açır hala çatırtı, çitirtiyor. Çocuklardan da ayrılarak, ayrı olan varsa orayı yakıp orada oturup gece lambasını da çekmek üzere. Yani karanlıkta olursa daha eftal olur diyor. Baş gözü açı olursa kalp gözü açılmaz. Baş gözü kapalı olursa kalp gözü o zaman açılır. İzledi. Böyle zikrle zikr edin. Allah, Allah. Ne istiyorum oğlum? Rızan istiyorum Rabbim. Razı, bazı Ben de sizi böyle anarım. Şey çok içli bir ayet içlidir. Allah onu anmasın ne demek ya Allah onu sikildirse fırkırıni bitte delülü el kırıpın bitte fapt oluyor. O gün bu kağıt elimden düşmedi böyle konuşuyoruz neyden? Daldır, daldırdılar bizi çok muhafazamın yanında. Ondan sonra en küçükleri acı Tayirocanın e, bacanağı. Hasan Hüseyin var, o da Kur'anımızı okuyordu, çok hoş. Bunların yanında, şimdi siz beni sert başlı değer bulup, yumuşak başlı olarak yani emrime dile gibi indiyatla zikredin. Allah Allah, olsun. De böyle değer, derelim biz zikrin üzerine kendinizi biz yani. Tezellül haline getirin ki deve gibi çocuk Deveye yedersin arkasına bir sürü deve kurbanı yedir Katermen Böyle inkiyat edin Böyle itaatli olun Ben de sizi meziyetlendirmekle Meziyet Akranınız arasında sizi üstün eylemekle zikredeyim Seni kabul ettim, razı oldum Akranın içinden sesildin, velilerden oldun. Allah'ımız bir kulundan zikrederken razı oldu mu? Cibril'i emine diyormuş, bu kulundan razıyım. Görüyormuş bir yerden. Evet, görüyorum ya Rabbi. Bundan razıyım, sen de razı ol. Sen de memnun ol bu kulundan. Sen de sev bu kulunu. Ya Cibril, benimle sen sevdik. Meleklere de nida et de semadaki melekleri de sevsin de olur. Bütün meleklere nida edilirmiş. O kulu bütün melekler de sevmeye başlar. Bunu ula kalmıyor Allah. Yeryüzünde müminlerin kalbine de çağır. Müminler de o kulumu sevsinler. Allah bir kulundan razı oldu mu bütün müminler de onu sever. Efendimizin Sultanımızın bu yaştan sonra yanına varılmıyor. Ama sevgisiz kimsenin kalbinden geliyor mu? Sallamıyor bulunduğumuz zamanda Buradan koşa koşa İstanbul'a varıyor. Bir cümada, Cuma namazında kendini gülmek en büyük şeref olduğundan Kimisinden gösteriyorlar, kimisinden göstermiyorlar. Allah bu kadar sevdirmiş geriye dönen adam da diyor ki, ben günahkar olmasam mıdır beni namaza olsun götürürlerdi ben diyor. Geliyor daha kıymatlı o diyor. O bazı Muhammed Abdullah tatlı derler bir kardeşimiz var. Seyyid o, Peygamber sülalesi. Canım gibi sevdiğim bir kardaşımız. Yuhşerülmer umâmen nehabbe. Kişi sevdikleriyle beraber haşrı olur diller ya. Hadis-i şerif ya. Dünyada yakında da haşrı cemi diyor. Hicaz'da Ürdün düdünden geçerken, Suriye hüdüdünden geçerken taksımız Allah bir araya getirmiş. Önünde biz, el de olmuyor. Öyle mi? <gülüyor> Beraber geçti. o kardeş diyor ki babam kutlu cihanıdır, ben efendimizden de duydum, Arap şehri varında uzanda, Mürşid-i Kamil kutlu cihanıdır. Yani hiç bakmazdı kapıya vuruldum mu, girdirmezlerdi, girdirmezlerdi. Hiç bakmazdı, girdirmezdi, gir. girdirmezdi. Halisi, muhlisi, göz yumunu içeride seçerdi kapıdan, girdirmezdi. Böyle bir muhterem bir zat. Allah şefatına nâir etsin. Onun mürşid olması şöyle olmuş. Yani edep daha var bizim kardeşlerimiz duysunlar. Üç kişi gitmişler, şıhını ziyaret edecekler. Birisi kapıyı çakmış, içeriye girmiş. Tık kapıyı bulmuş, almış. Birisi o kapı açılınca efendimizin Huzurunda oturmaya, ben la değer demiş, kır demiş havluda bekleyeyim gel git çıkarsa şükür mübarek yüzünü bir göreyim, ma kafi gelir o demiş. Onun babası o Şeyh Harap da demiş ki efendiyi görmek la değer yüzünü de görmek evinin karşısında elini bağlamış böyle o kardeş o bir kardeş de. Vazifeyi tamam edip de çıkıp da gelen kadar orada ayak üstüne din gelir, gözünden böyle siyim siyim, samimi yaşlar dökülür. Şuradan da dışarıya çıkmış. Oradaki eli göşünde bağlı, bizi görmeyip evimizi görmeye kanaat eden yavruyu getiren demiş. Havluda yüzümüzü görüp Başka sohbetimize oturmamaya layık değilim diyen kardeşi de getiriyor demiş. Onun babasına, babasına mürşitlik vazifesi gitti, ben vefat edeceğim herhalde. Bu edebimizle siz mürşid olduğunuz demiş. ne eder vallahi aşkına? Ta oradan emek çek gel de, görmeye hacet yok, evini göreyim yeter demek. Ne demek bu diyor? Allah rahatsız ettin yavrum diyor. Sen de diyor halife oldun havludan, yukarıya cesaret edemedin çıkmaya. Yani edebim bozulur dedim orada kaldın halife. Size bir şey yok, yemeğe yediniz, sohbetiniz oldu. Dünyada kana aldın şey, hadi yok. Üçümüzdeki de. İşte edebin bu kadar faydası var. Edepsizliğinde çok büyük zararı var. Allah bizi edepten ayırmasın. Ben hedef bulalım inşallah. Perkuruni bişüp bir erkurkun bizi adet. Siz bana şüp Size vasıl olan nimetlerin benden geldiğini duyun kullarım. Az nimeti az sanma kimden geldi ona bak. Az günaha az sanma kime karşı ona bak. Az günaha az zannetme Allah'a karşı olduğundan çok büyük olur. Doğru söyleyin sokaklarda gezerken içtiğiniz sırayı burada içebilir misiniz? Ne içmiyor olmaz. Bu ara yerde burada hocacandılar var. Hocacandılar. Efendimizin yanında hiç olmaz. Resulullahımızın yanında hiç olmaz. Yarın Allah'ın huzuruna karşı çıkacak o sırara elinde, diye, neyle ölürsen onunla kakacaksın, hadis Hadi şerif bunlar. Neyle olursan onunla ölün, neyle ölürsen onunla kaka. Biz onun için iyilerle olalım da iyi ölelim diyor. Yünlünce onlarla beraber de haşlicem olalık. Yüşerül mer <gülüyor> umaman ahabbe. İşi sevdikleriyle haşlicem olur. Onlarla beraber haşlicem olalı. Olur. E olursak nasıl olur? Peygamberimiz Allah onların içinden günahınız yüzünden seçmeyecek. Günah karsınız ama deviye etmişsiniz. İyiylerek katışmışsınız. Seç bu konuyu. E seçtisem diyor o zaman. Bir şey demeyin yani, koca koca, kutlu ne kırılır, müteessir olur. Onları müteessir etmek istemem, gerçi bu burada geçsin cennete amale. Yani. Biz çok münehkârız kardeşim ama... ...iyileri sevdiğimizden bir fayda göreceğiz inşallah. Sevebilirsek, seviyorsak. Hacı Tahir Büyükkörükçü hocamız... onunla beraber oturduk. Yani kardeşim olur. Efendimiz'e vardım dedim, ben de hazırlıklara rica ettim, bir şey söyleyeceğim efendim, müsaade buyurun, müsaade alınmadan, mürşitte karşı söyleyen mürşet ağabey, müsaade alıyor, o da edepten, buyur diyor. Efendim, bana himmet et diyemeyeceğim çünkü hizmet edemiyorum, sana hizmet edemiyorum. Gersin'e de iyice hizmet vermiyorum. nasıl himmet isteyeyim, onu siz bilirsiniz. Efendim dua et bana diyemeyeceğim, çünkü vazife vermiş olurum. Kur'an okuyanlar bile Elhamdülillahi Alemin diyor, Mürşid Fatiha diyor. Fatiha dersem belki Efendi'ye emretmiş olurum, Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bu kadar edebin yani ileriye girişi var. Biz bilemek. Edepli olursak çok faydalı olurum. Allah bizi edepli etsin. Tahir edebi bu. Duanız bizi bulur eğer layık olursam. Yoksa efendim dua ettin mi? Yani. Olmaz mı? Yalnız bir şey isteyeceğim. Allah'ımıza ayan Allah şahit seni çok seviyorum. Edrafında da ikvanlarını da seviyorum. Allah bu sevgiyle beni yaşatsın onu öldürsün diyorum. Amin dedi. Tahir Efendi diyor. Baktım Efendimiz ağlayamaz. İçerisi çok geniş olduğu için ağdı dışarıya bulmaz. Tahir Efendi benim de bundan başka bir bilim yok Allah. Im. Kardeşlerimin sevdiğimin hormatına affederim ola diyor, diyor. Her büyük tilim tilim titreyiyor. Allah'ı çok bilen Allah'tan daha çok korkuyor. Büyüklere hiç kıyas edilecek halimiz, vaziyetimiz yok. Sana zor olmasın diye neye getirdik? Siz bana şükredin. Size vasıl olan nimetlerin benden geldiğini duyun. Onların hepsini yarattıklarım yerlere, emrettiklerim yerlere sarf edin, şükür yapın. Ben de sizin her çeşit nimetlerinizi artırayım, çoğaltayım. Fekruni bil i'tiraf hataya fekrukum bil beyy li ma ataya Üçüncüsü de böyle devam ediyor. Siz beni usul va hatalarınızı i'tiraf etmekle zikr Usulunuzu hatalarınızı gözünüzün önüne alarak zikr ediniz. Sakine tamam İstihbar çekmede, lafz celal okumada Büyük Üstazımız hep Allah'a görür gibi derse o. Siz görmezseniz namaz akım ve aleyh-i selam te'avudallaha terah ve tera'hu fe illem tekum tera'hu fe yara'ke Yani siz beni göremezseniz ben sizi görüyorum diyor Allah, Allah sizi görüyor gibi yapın. Eve mahkum ineme kütüm sağlığa lazım. Siz neredesiniz kullarım? Ordayım, ordayım. Astanallah bismillah. Menehbe akrabu iliyi, habi birid, habi birid damarınızdan da yakınım size. Bir kardeş Yahyalı. Yani. Ben yetişmedim, il de yetişmemiz, zannetmem diye ismini vermiyor da anıyor. Ee, Dersini sorar. Aha. Ee, üstazımız, e, gizli ta, e, zikirden açığa çıkın. Kadirler sonuna kadar giderler, sonra hafî zikre başlarlar iç kısmına. Nakşiler de iç zikrinle devam ederler derler, sonra açığa çıkarlar nefis battan sonra tevhid okunun. Murakabalarda tevhid okunun, la ilahe illallah. Hep celal celâl zikrinden oraya dönün. Ama yaparken, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şu vücut. Efendimiz bir kalem verin lazım mı? Bize gösterirken Öyle. Vücut, mürekabalarda ne de gayri ihtiyarı sallanma hali. Hiç kendinin havali yoktu bana. Rüzgar esmiş, rüzgar esmiş, Dersin tarifinde bu var. Ben yani kardeş, iyice oldum bir insan. Tarif ettim, gittim, bir geldi. Ben bir daha müsaade etmiş. Ben diliyorum. Ya ilahe illallah diye sallanıyordum, diyor. İçimden, ben buradayken sen kime sallanıyorsun, diye diyor, içimden. Ben hazır sen kime sallanıyorsun? E ben tekrar veriyorum, sallan, sallan, sallanma, sallanma. Sallanma, değişik. Böyle veliler varlar. Yani. İşte işte işte Allah, bunun için birbirimize hormat ediyor. Bilmiyorum evet. ben onları. kim olduğunu. ...böyle, ben burdayakana sen kime sallanıyorsun derim mi? İçimden bu hidayet... ...kaba veriyor, dizlerinin olduğu yere geliyor. Ulan böyle haber vermezsek arkadaşlar hayaldan konuşmuş gibi oluyor. Yani Ta ilerilerden konuşmuş gibi... ...Müstan Hocam'a e meremem ...açıktan söyleyem de anlasınlar diye biz de size açıktan söyleyelim. Siz beni kusur ve hatanızı itiraf etmekle zikredin, ben de sizi onları bağışlamamla, bezli ve hatayla zikredeyim. Mesela okuyum, yerim çok zor. فَاَذْكُرُونِي بِالدُّعَيَ اَذْكُرُكُمْ بِالِجَادِ Sen ki, duayıdın, dağ ol edeyim. Sehar'ı o küçük zannetmedin. Sehar'la uyanmayı, oraya oturmayı, oradaki zikre eğilmeyi. O zaman her gün üç nidası var Allah'ın. ''Vaiden yok mu kabul edeyim? İstihbariden yok mu affedeyim?'' ''Günahından sıkıntıya düşenler yok mu affedeyim?'' ''Rızk için, ihtiyac için daralan yok mu isteyin de vereyim?'' Allah'ımız böyle her gün saharla nida buyuruyor yerin yüzüne. Onun için bizim ihvanlarımız, işte de olmamanın için camide namazdan sonra da yapmaz zikrini. Yani saharla kakar, kimse görmediği zaman üstazımız da orada oturuyor, bütün ihvan da oturuyor. Satık kalbunun içinde kalıyor hepsi. Efendim o zaman derste hepsini görüyor. Biiznillah dediğimiz hatası yok. Çünkü Hacı Şaban Efendimiz rahmet Allah kabri fırına uğraşsın. Çok ahlaklı bir üstazı bu. efendimizden kağıt gelmiş, 17 tane kardeş Gersin'e oturmuyor, sabahlar hiç ders okumuyor diye isimleri verilmiş.